Türkler ve Şamanizm video serisinin 3. ve son bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde inancın ortaya çıkışından ve proto-Türklerden bahsetmiştik. İkinci bölümde Türk töresinden ve İslam'ın bunun etkisinden biraz bahsettik. Bu bölümde ise ağırlıklı olarak Türk mitolojisinden, Tengrizm anlayışından ve çeşitli mitolojilerle ilişkisinden bahsedeceğim. Ardından serimizi bitireceğiz. Eğer izlemediyseniz birinci ve ikinci videoyu mutlaka izleyin çünkü orada verdiğim bilgiler burada anlatacağım şeyleri daha iyi anlamanızı sağlayacak. Dolayısıyla o videolar son derece önemli, linklerini hem açıklamaya koydum hem de yoruma sabitledim, şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Başlangıcı yaratılış mitolojisi ile yapacağız ama ilk önce Japonların yaratılış anlayışından bahsedeceğim, ardından gök dengiri inancına gireceğiz. Japonlara göre başlangıçta yer ve gök birdi, evren şekilsiz bir yumurta gibiydi. Zamanla bu yumurtanın hafif ve saf özü yavaş yavaş yukarıya doğru yükseldi ve gökyüzünü oluşturdu. Ağır ve katı kısmı ise aşağı doğru inerek yeryüzünü oluşturdu. Gök ve yer arasında nihayet erkek Izanagi ve dişi Izanami oluştu. Bu iki tanrı denize yönelerek denizi karıştırdılar ve bir adacık oluşturdular. Adanın üzerine indiler ve sonra başka Kamileri ve Japon adalarını oluşturdular. Ardından Izanami ateş tanrısını doğururken öldü ve yeraltı karanlığına. Yani Yomi'ye indi. Orada kirlendi ve bozulmaya başladı. Yomi, Japonların karanlıklar diyarıdır. Tıpkı antik Yunan'daki Tartaros veya bizdeki cehennem gibi. Mitin devamında Izanami'nin bu lanetten kurtulmak için geçirdiği aydınlanma evresi boyunca sol gözünden güneş tanrıçası Amaterasu'yu ve sağ gözünden de fırtına tanrısı olan Susanoo'yu doğurduğu anlatılıyor. Ama çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Yoksa Orokanaru, Otootoyo, Konooreo, Koroshitakuna diye bir başlayacağım. Video arada kaynayacak. O yüzden şimdilik geçiyorum. Aslında birçok benzerlik var. Hatta sadece mitolojik benzerlik değil, tanımlar arasında bile benzerlik görüyoruz. Mesela Japon anlayışında Kami, Tanrı demekti. Ama aynı zamanda Tanrı adamlarını yani kahinleri sembolize ediyordu. E bizde de şamanlar yani kamlar var. Ve bunlar da tanrıyı sembolize ediyorlar. Japonlar kami demişler. Biz kam demişiz ve aynı geleneği sürdürmüşüz. Şimdi bir de Raddof'un derlediği altay yaratılış destanına bakalım. Destan şöyle. Başlangıçta yer ve gök yaratılmadan önce her şey suydu. Yer yoktu, gök yoktu. Güneşle ay da henüz yoktular. O zaman tanrıların en yükseği, bütün varlıkların başlangıcı Tengri Kayrahan, kendisine benzer bir varlık yaratarak ona Kişi, Kiji adını verdi. Kayrahan'la Kişi su üzerinde uçarak süzüldüler. Fakat Kişi bu sonsuz sessizlikten hoşnut değildi. O Kayrahandan daha fazla yükselmek istiyordu. Tıpkı İkarus gibi ve bu ölçüsüz hareketinden dolayı uçma özelliğini yitirdi ve derinliklere, dipsiz sulara yuvarlandı. Boğulacak dereceye gelince de Tengri'yi yardıma çağırdı. Tengri kişiye derinlikten kalkması için emir verdi ve o sözün kudretiyle kişi sudan kurtuldu. Kişi artık uçamadığı için Tengri yeri yaratmak istedi. Bunun için kişiye suya dalarak derinliklerden toprak çıkartmasını söyledi ve bu toprağı suyun üzerine serpti. Kişi sudan toprak çıkarırken kendisi için gizlice bir arazi yapmak amacıyla... Toprağın bir parçasını ağzında saklamıştı. Tengri, yer yaratılsın emrini verdiğinde kişinin ağzındaki toprak da şişmişti ve kişi boğulmaya başlamıştı. Tengri, kişiye ağzındaki toprağı tükürmesini emrederek hayatını kurtarmıştı. Tengri tarafından yaratılan yer düz ve engebesizdi. Fakat kişinin ağzından fışkıran toprak her tarafa sıçradı ve birçok yerde bataklıklar ve tepecikler meydana getirdi. Tengri kişinin sahtekarlığına sinirlendi ve ona Erlik adını taktı. Onu ışık diyarından kovdu. Bunun üzerine yerden dokuz dallı bir ağaç büyüterek her dalın altında ayrı bir kişi yarattı. Bu dokuz kişi bugüne kadar yeryüzünde yaşayan dokuz boyun ataları oldular. Oğuz Kağan da bu dokuz kişiden biridir ve Türklerin atasıdır. Yani inanca göre böyledir. Burada bahsettiğimiz şeylerle alakalı birkaç ayrıntı vermek gerekiyorsa şunlara bakabiliriz. Burada erliğin suda boğulmaya başladığını veya ağzındaki toprak yüzünden problemler yaşadığını gördük ve Erlik bunlardan kurtulamıyorken Tengri tek bir sözle, bir emirle onu kurtarıyordu. Yani Tengri tek bir sözle bile bir şeyi yaratabiliyordu veya gücünüzün yetmeyeceği şeyleri size yaptırabiliyordu. Tıpkı Kur'an'daki "Ol der, olur" ifadesinde olduğu gibi. Öte yandan burada Erli'in kötü bir karakter olduğunu görüyoruz. Çünkü bencil, çıkarcı Hatta Tanrıyla yarışan ona meydan okuyan birisiydi ve bu yüzden de ışık diyarından kovulmuştu. Tıpkı iblisin de Allah'ın huzurundan kovulması gibi. Yani arada bir takım mitolojik benzerlikler bulabiliyoruz ki bunun da birkaç tane versiyonu var ve hepsinde erlik kovulan tarafta ya da kötü tarafta yer alıyor. Erlik tıpkı düşmüş melek Lucifer hikayesinde olduğu gibi kanatlarını ve uçma özelliğini kaybetmişti. Yani kutsiyetini kaybetmişti. E benzer hikaye İzanami'de yine var. İzanami başta kutsal bir varlıktı fakat zamanla Yomi'ye indi, kutsallığını kaybetti ve bir arınma sürecine girdi. Fakat buradaki İzanami veya Erlik bizim bildiğimiz gibi iblis türü sadece kötülük yapmaya yarayan bir varlık değil. Mahiyeti gereği, varoluşu gereği negatif olan bir varlık. Çünkü Ülgen veya İzanagi pozitifti. Yani dualiteyi tamamlıyordu. Türkler de Japonlar da yine izanamiye veya Erli'ye tapmaya devam ettiler. Ona da kurban kestiler çünkü onun da mahiyeti gereği var olmak zorunda olan bir varlık olduğunu yani bir bakıma tanrı olduğunu kabul ettiler. Dedik ya dualite mantığı, iyi ve kötü, karanlık ve aydınlık. Bunlar sürekli beraber var olan şeylerdir ve biri olmadan diğerinin de pek bir anlamı yoktur. Dolayısıyla iyi tanrıyı bilmek gerekiyorsa kötü tanrıyı da bir tanımak gerekiyor. Öbür türlü iyiyi ve kötüyü ayırt edemiyoruz ve hangisine gerçekten tapmak gerektiğini ve ön plana koymak gerektiğini anlayamıyoruz. Aslında bu tanrılar insanı sembolize ediyorlar. Yani pek de kişiliği olan varlıklardan bahsetmiyoruz. İnsan kendi hareketlerini ve yaşamını bir bakıma kutsal varlıklarla ifade etmeye çalışmıştır ve ne iyi ne kötü... Hangi hareket kötüyü sembolize eder, hangisi toplum olarak hayatta kalmamızı sağlar, yani doğrudur. Bunu mitoloji ile anlatmıştır. Zaten din bile söylüyor. İnsan en yüksek varlığa erişebilir çünkü onda bir irade vardır. Fakat bu iradeyi kullanmadığı sürece en aşağı tabakaya kadar da düşebilir. Yani İslami mantığıyla söylersek, eşrefi mahlukattan esferes safiliğine kadar gidebilir. Tengri göktedir ve gök tanrısıdır. Merhameti sembolize eder. Erlik ise yeraltı diyarında kara çamurdan yapılmış bir sarayda oturur. Türk inancına göre Erlik'in sarayı kara demirdendir ve etrafı duvarlarla çevrilmiştir. Erlik'in diyarı ölüler diyarıdır. Ölenlerin bir kısmının ruhları oraya hapsolur. Bunun benzerlerine örnek vermek gerekiyorsa Mısır'daki Set, Yunan'daki Hades, Hindistan'daki Şiva veya İran'daki Ehrimen'i örnek gösterebiliriz. Bu tanrılar Ahuramazda gibi veya Ra gibi mutlak olarak vardırlar ve insanlar bunlardan korkarlar. Tevrat'ta da yine Yehova yani tanrı göklerde oturur, yılansa dünyaya yani aşağıya sürgün edilmiştir. Bu sürgüne gönderilen kötülük figürünü ise İslamiyet cehenneme sürgün edilen şeytana çevirdi. Muhtemelen bunun sebebi de Gılgamış destanına dayanıyor. Çünkü Gılgamış destanında Gılgamış ölümsüz olmakla kafayı bozmuş biriydi ve çeşitli maceralardan sonra ölümsüzlük çiçeğine ulaşmıştı. Fakat ölümsüzlük çiçeğini yiyemeden bir yılan ortaya çıkmıştı ve ölümsüzlük çiçeğini ondan çalmıştı. Böylece yılan ölümsüz olmuştu, insansa sonsuza kadar ölümsüzlük şansını kaybetmişti. Dolayısıyla yılan ve insan arasında bir düşmanlık başlamıştı çünkü ölümün yani günahın sebebi yılandı. E Tevrat'ta da yine insan günahı bildiği için ölümlü olmakla lanetleniyor ve günahı işleten de yine bir yılan. Hatta bugün bu yılana şeytan diyoruz ve şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır diyoruz. Yani aynı geleneği farklı hikayelerle devam ettiriyoruz. Sadece bunlar değil tabi ki. Nuh tufanı gibi birçok hikaye bu inançlarda benzer şekilde aktarıldı. Ama Türklerde bir fark vardı. Biz Sami geleneğe baktığımızda Adem ve Havva'yı görüyorduk. Yani iki kişiden bütün insanlığın doğduğunu görüyorduk. Fakat Türklere baktığımızda birçok insandan insanlığın ortaya çıktığını görüyoruz. İstiyorsanız bunu direkt kaynağından okuyalım. Abdülkadir İnan eski Türk dini tarihi kitabında şöyle anlatıyor. Tufan olacağını ilk olarak demir boynuzlu, göktüylü bir teke haber vermişti. Gökteke yedi gün yeryüzünü dolaştı ve car çekti. Yedi gün deprem oldu. Yedi gün dağlar ateş püskürdü. Yedi gün fırtına oldu ve yedi gün yağmur yağdı, yedi gün dolu, yedi gün kar yağdı. Bundan sonra müthiş soğuklar geldi. Yedi aziz kardeş vardı. Bunlar tufan olacağını bildiler. Bu kardeşlerin en büyüğüne Erlik, diğerine de Ülgen denirdi. Ülgen ilahi kudret sahibi olup Nomç'u yani kitap ehli adını almıştı. Yedi kardeş gemi yaptılar ve her cins hayvandan bu gemiye birer çift aldılar. Tufan çekildikten sonra Ülgen bir horoz salıverdi, horoz soğuktan öldü. Sonra bir kazı salıverdi, kaz gemiye geri dönmedi. Üçüncü defada Ülgen bir kuzgunu salıverdi, kuzgun da gemiye dönmedi çünkü birleş bulup yemeye başlamıştı. Yedi aziz kardeş gemiden çıktılar, Ülgen nom yani hikmet kitabından aldığı kuvvetle insan yaratmaya girişti. Altın fincan içine gök çiçek koydu. Erlik ise bu çiçeğin bir parçasını çalıp ayrı bir insan yarattı. Ülgen kardeşine darıldı ve onu iğne ederek senin yarattığın kavim kara kayış kuşaklı kara kavim olsun dedi. Benim yarattığım ak kavim şarka senin yarattığım kavim garbe gider diye ilave etti. Kuzgun havada uçarken gece yarısında Erlik yer altından çıktı. Yeryüzünde bir saray gördü ve yavaş yavaş ona yaklaştı. Bu sarayda Ülgen'in yarattığı insanların vücutları yatıyordu. Erlik bu insan vücutlarına kendi canını üfledi ve bunların hepsi benim olacaktır dedi. Bedenler canlandı. Bunların arasında çocuklar, delikanlılar, kızlar, kadınlar, ihtiyarlar ve koca karılar vardı. Yeryüzünde insanlar böylece zihur ettiler. Burada dikkati çeken konu en büyük kardeşin Erlik olması. Yani Ülgen değil bu sefer roller değişmiş. Ve Radloff'un derlemiş olduğu Altay Destanı'ndan daha fazla ayrıntıya rastlıyoruz. Dolayısıyla daha çok şey öğreniyoruz. Ama bu pek de şaşılacak bir şey değil çünkü Türkler birçok milletten etkilendiler. Ve dolayısıyla birçok destanın da farklı farklı versiyonları ortaya çıktı. Ben yaratılışla alakalı iki tanesini size anlattım. Diğerlerini açıklamaya koyduğum kaynaklardan kendiniz de okuyabilirsiniz. Dikkatimizi çekmesi gereken diğer bir ayrıntı ise şu... Burada insanı kabuk olarak yaratan varlığın ülgen olduğunu görüyoruz fakat ruhu üfleyen kişi Kiji yani diğer adıyla şeytan. İçimizde kötü olan tanrının ruhunu taşıdığımız için dünyada birçok kötülük meydana geliyor. Fakat aynı zamanda iyi tanrının yarattığı kabukla hayattayız. Dolayısıyla bununla mücadele edebiliriz. Zaten bütün dinler ve felsefe de esasında bunu anlatıyor. Hangisi baskın gelecek? Nefsimiz mi yani ruhumuz mu yoksa tabiatımız mı yani fıtratımız mı? Hangisine daha çok yaklaşacağız? Ülgen'e mi yoksa Erli'ye mi? Zaten öldüğümüzde de hangisine yaklaşmışsak ona doğru gideceğiz. Yani ya gökyüzüne yani Ülgen'e ya da yer altına yani Erli'ye. Şimdi destana girmeden önce ne söylemiştim? Bir Ademle Havva hikayesi vardı. Bir de tamamen farklı olan bir güruhla ortaya çıkan insanları anlatan bu hikaye vardı. Günümüzdeki bilim anlayışına ve evrime baktığımız zaman Türk mitolojisi evrime daha uygun. Çünkü bütün insanlığın, homo sapiens'in öyle bir tane kişiden gelmediğini biliyoruz. Hemen hemen bütün inançlarda Tanrı gökte tahtında oturan bir varlıktır. Hatta kutsal kitaplarda bile öyle yazar. Tanrı tahta olan bir kişidir çünkü o kraldır. Tıpkı İncil'de yazdığı gibi. Ve bu Tanrı ile görüşmek için bazı aşamalardan geçmek gerekir. Yani ruhu göğe çıkartırken bir takım zorluklar aşılır. Enoch kitabında 7 zorlu aşamadan bahsediliyor ve yine İslamiyet'te de Miraç hadisesi olayı var. Bütün göğün aşamalarını görme durumu anlatılıyor. Aynı şekilde Türk inancında da Anohin tarafından tespit edilen rivayete göre Ülgen'e giden yolda 7 veya 9 tane zorlu aşamadan geçiyoruz. Ülgen'in huzuruna giden bu yoldan herkes geçemez. Buradan ancak erkek şamanlar ayin yapmak şartıyla geçebilirler. Bununla beraber erkek şamanlar bile ancak 5. engel olan demir kazığa kadar yani Sirius'a kadar ulaşabilirler. Türklerde bir de Umay Ene diye bir varlık vardır ve bu da Yunan inancındaki Gaya'ya yani toprağa benzer. Yunan inancında yaratılan bütün varlıklar hatta tanrılar bile Gaya'dan taşmışlardır. Umay Ene de buna benzerdir ve Göktürk yazıtlarında bile adı geçer. Umay-Ene koruyucu olan doğa anadır. i̇bn Devadari'nin anlattıklarına göre Moğollarda da Uma Hatun kültü vardı. Savaşa hazırlanırken bu Uma Hatun'a kurban sunarlardı. Zaten Moğol ve Türk inançları birbirine çok yakındır. Zira aynı köklerden gelmişlerdir. Umay-Ene anlayışını Uma Ana yapmalarından ve kan kültünü de aynı şekilde devam ettirmelerinden zaten bunu anlıyoruz. Fakat bu benzerlikler yüzünden ünlü Moğolları da Türk yapmaya çalışıyoruz. Mesela Cengiz Han Türk'tür diyenler var ki bu bir gaflettir öyle bir şey yoktur. Adam bildiğiniz Moğoldur. Bunu da arada söylemiş olayım. Ve devam edersek hem Şamanizm'de hem de Paganizm'de putperestlik anlayışı vardır. Bunun da sebebi şudur çünkü insanlar doğayla içi çeymiş ve doğayı kutsallaştırmışlar. Bütün doğada töz vardır demişler ve bu tözle alakalı ibadetler geliştirmişler. Zaten töz, tin, süne, kut bunları anlattım. Ve töz ve tin gibi kavramlar da hala felsefede kullanılıyor. Dolayısıyla çok da yabancı olduğunuzu düşünmüyorum. Putlara tapınmanın menşeiyle ile alakalı Ebul Gazi Bahadır Han'ın da fikirleri tamamen tözle alakalıydı. Çünkü bütün doğada töz vardır ve bu töz kutsaldır. İnsan da bir bakıma öldüğünde tözleşeceği için tözü toplamak veya tapmak son derece önemliydi. Bununla alakalı bir örnek vermek gerekiyorsa kugurçak örneğini verebiliriz. Bu da şudur. Kişi bir yakını öldüğünde... Çocuğu, annesi, akrabası, sevdiği biri öldüğünde onu anmak için, hasret gidermek için bir put yapardı, kukla yapardı. Ve bu kukla benim sevdiğim şu kişidir derdi, kişileştirirdi. Zaman zaman ölen kişiyi özlediğinde bu kuklayı suratına sürerdi, dua ederdi, sarılırdı ve bununla da yetinmezdi. Bu kült ilerledikçe kuklayı evindeki en yüksek yere koyardı. Tıpkı kutsal bir kitap gibi. Ve yemek yemeden önce de ilk lokmayı o kuklanın önüne bırakırlardı. Çünkü ruhun hala dünyada olduğuna ve yemeği veya suyu tüketeceğine inanıyorlardı. Zamanla sadece sevdiğiniz kişilerin kuklasını yapmakla yetinmiyordunuz. Çok ünlü bir lideri, bir kahini, şamanı toplu halde tapabilmek için büyük bir kukla haline getiriyordunuz. Ve ölüm yıl dönümünde veya çeşitli ekinokslarda bütün toplum bunun karşısında dua ediyordunuz. Buna atalara tapınma kültü diyorlar. Yani bir bakıma putperestlik. Yani put aracılığıyla Tanrı'ya tapma fikri en ilkel dönemlerde ölen kişiye tapma fikriydi. Hatta Antik Mısır bile böyle iki döneme ayrılıyor. Atalara tapma dönemi ve hayvanlara tapma dönemi. En başta ataları, firavunları kutsallaştırıyorlardı. Daha sonra yarı hayvan, yarı insan varlıklar oluşturdular ve bunlara taplılar. Ha, bir de şöyle bir üçüncü dönem var. Onu da belirtmek lazım. Dördüncü Amenofis diye bilinen ve sonradan Akhenaton adını alan bir firavun tek tanrı inancını, Aton inancını getirmeye çalışacak. Bir süreliğine başarılı olacak gibi ama sonra adamı devirecekler ve yine politeizme geri dönecekler. Çünkü insanlar inançlarından kolay kolay vazgeçmezler. Zaten bu yüzden bin yıl geçmiş olmasına rağmen İslam coğrafyasında olsak da hala Türk inançlarını devam ettiriyoruz. İnsanlar önce ruhları putlarla daha sonraysa hayvanlarla sembolize ettiler. Her millet belli bir hayvanı kutsallaştırdı. Mesela Afanasyevlar kartalı kutsallaştırmış, Göktürkler ise kurdu kutsallaştırmışlardır. Roma'ya baktığımızda onların da Mitraizm inancı yaygınken boayı kutsallaştırmış olduklarını görüyoruz. Tabii bütün bu hayvanlardan ve milletlerden bahsedemeyiz ama Türklerdeki kurt figürüne bakabiliriz. Zira Bozkurt Destanı diye bir şey var. Şamanizm inancını yaşayan Türkler arasında gökbörü Türkün hayat ve savaş gücünün bir simgesidir. Kurt, çevik, hareketli ve yapısına göre güçlü bir hayvan olduğu için Türkler kurdu bayraklarında ve otağlarında motif olarak kullanmışlardır. Zira Türkler de kurt gibi sürekli göçebe yaşayan ve zorlu hayat şartlarıyla mücadele eden insanlardır. Kurt sembolü o kadar önemlidir ki Atatürk bile 1927'de İngiltere'ye 88 altın karşılığında bastırttığı Türk banknotlarının üzerine sembol olarak kurt figürü koydurtmuştur. Çünkü adını Türkiye'ye koyduğunuz bir ülkede kurt sembolü olmaması tarihe saygısızlık olurdu. Zira Oğuz Kaan Destanı'nda bile Oğuz'un eşinin gökten mavi bir kurt şeklinde indiğini veya Ergenekon Destanı'nda Türklere bir kurdun yol gösterdiğini biliyoruz. Uygurlara ait Türeyş Destanı'nda da Tanrı bir erkek kurt şeklinde yeryüzüne inmiştir ve bir Türk Hakanı'nın kızıyla evlenmiştir. Bu erkek kurdun adı Börteçinedir ve Uygur nesli böyle türemiştir. Göktürk Destanı'nda da Türkler savaşa girerler ve kaybederler. Bütün Türkler genç yaşlı demeden öldürülürler fakat bir çocuk hayatta bırakılır. Düşmanlar bu çocuğu acırlar ve ellerini ve ayaklarını keserek bir bataklığa atarlar nasıl acımaksa artık sonunda çocuk ölmek üzereyken aşina isimli dişi bir kurt tarafından kurtarılır ve kurt bu çocuğun yaralarını yalayarak iyileştirir ardından onu sihay denizinin kıyısındaki bir mağaraya kadar taşır ve ardından bu çocukla ilişkiye girerek ondan 10 tane çocuk doğurur yani türk soyu bu çocuk ve kurt sayesinde devam eder ve doğan 10 çocuktan birinin adını da türk koyarlar bu Türk, annesi olan kurtun adını yaşatarak Aşina veya Asena denilen Türk boyunun kurucusu olur. Burada Türk soyunun bir mağarada yaratıldığı ve küçük bir çocuğun yeni bir kavmin kurucusu olduğu fikrine baktığımızda aklımıza Mitraizm inancı gelecek. Çünkü Mitraizm'de Mitra yerden taşan bir kaya parçasından yani bir mağaradan çıkar ve küçük bir çocuktur. Ardından kutsal bir ile karşılaşır ve onunla arkadaş olur. Fakat Helios yani Güneş'in emriyle o boğanın karnına bir bıçak saplar ve açılan delikten insanlar, yıldızlar ve çeşitli varlıklar taşar. Özetle yaratılış Mitra isimli çocuğun kutsal boğaya sivri bir şey saplamasıyla meydana gelir ve Freud gibi birçok psikanaliste göre destanlardaki, mitolojik hikayelerdeki bu sivri cisimler Penis'i sembolize ederler. Yani cinsel birleşmeyi anlatırlar. Anlayacağınız Mitra'nın boğaya saplaması ve Türkünde kurtla ilişkiye girmesi benzer bir şeyi anlatıyorlar. Tabi burada Türkler ve Romalılar arasında şöyle bir fark var. Romalılar her ne kadar boğa'yı kutsal kabul etmiş olsalar da yine de boğa kurbanı yaptılar, yani soave, taorilia veya hekatombe denilen bir takım kurbanlar verdiler. Ama Türkler hiçbir zaman kurt kurban etmediler. Türklerin bu kurt sembolizmini günümüze kadar taşımış olmaları şaşılacak bir şey değil. Çünkü bir tek figürleri değil sayıları da taşıyoruz. Çeşitli rakamları ve tapınmaları da bir şekilde korumayı başarıyoruz. Örneğin bizde 3 ve 9 kutsaldı fakat İslamiyet geldikten sonra 6 ve 7 kutsallaşmaya başladı. Tabi biz 3 ve 9'u bırakmadık, 3'ü 6'ya, 9'u da 7'ye çevirdik. 3'ün kutsallığının 6 ile birleştirilmesine bakacak olursak örnek olarak Oğuz ve Oğullarına bakabiliriz. Oğuz'un iki eşinden üçer oğlu olmuştur. İlk eşinden olan çocukları gök, dağ ve deniz bozokları, ikinci eşinden olan çocukları gün, ay ve yıldız ise üç okları oluşturmuştur. Bunları birleştirince evren oluşuyor zaten ve fark ettiyseniz toplamda altı türden bahsediyoruz. Tıpkı Yehova'nın Tevrat'ta söylendiği üzere evreni altı günde yaratması veya Allah'ın Kur'an'da yazdığı üzere evreni altı günde tamamlaması gibi. Güneş Ay ve yıldızlar, gökler, dağlar ve denizler. Tabi Türkler her ne kadar İslamiyet'e geçmiş olsalar da üçü unutmadılar. Hatta bugün Allah'ın hakkı 3'tür diyenler bile var biliyorsunuz. Bir de 9'da 7'ye bakmak lazım ki esasında çoktan baktık haberiniz yok. Türklerin yaratılış ağacından ve İskandinavlar'daki Yitgrasil'den zaten bahsetmiştik. Bu inanca göre... Ülgen dokuz dallı bir şekilde evreni tasarlamıştı. E daha sonra yine cehennemin yedi katı, cennetin yedi katı, Allah'ın yedi büyük felaketi, kutsal yedi vesaire, yedi kilise, yedi dağ, yedi ateş bunlar sürekli diğer kültürlerde vardı ve birleştiler. Artık bugün dokuz dallı bir evrenden ziyade yedi boyutlu bir evren tasavvur ediyoruz. Yine göğün katları olduğunu söylüyoruz ve ahireti de bazı katlara ayırıyoruz. Yani rakamlar değişti ama inanç tamamen aynı kaldı. Evet sanırım yeterince mitoloji konuştuk. Biraz da köken konuşmak lazım. Günümüzde şamanizm bir araştırma konusu olarak hatta bazı New Age akımlar tarafından bir inanç konusu olarak da son derece gündeme getiriliyor. Son 50 yılda şamanizmle alakalı birçok kitap yazıldı ve şamanizmin kökeniyle alakalı da birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de Mağara ve kaya resimlerinin tarih öncesi çağlarda şamanizmin varlığı konusunda açık bir kanıt sağladığıdır. Çizimlerin Neolitik dönemde yani Yeni Taş döneminde başladığını gösteren bir takım veriler bulunsa da elimizde şamanizmin yükselişini bronz çağına tarihlememizi sağlayabilecek bir takım veriler de mevcuttur. Şamanizmin Sibirya formunu ve özellikle Orta Asya, Tibet ve Moğol türlerini analiz eden Laz Le Vajda, şamanizmin bir inanç olarak her yerde aynı şekilde var olduğunu söylemenin zor olduğunu fakat şamanlık veya kahinlik kavramının her toplumda en antik çağlardan beri benzer biçimde var olduğunu söyler. Çünkü insanın en büyük korkusu ölümdür ve öldükten sonra başka bir dünyada uyanmak veya ölmemek fikri bizi cezbetmiştir. Bize öteki dünyadan haber verecek kişileri de her zaman kutsal saymışızdır. Bunlar eski çağlarda şamanlardır, daha yakın dönemde ise peygamberlerdir. Paganizmde kutsal kişiler her zaman ölür ve dirilir. Şamanlarda da şaman olmanın şartı ölmek ve dirilmektir. Örneğin İskandinavlarda boğma ritüeli vardır. Kişiyi tıpkı taht oyunlarında olduğu gibi suya sokuyorsunuz ve bayılana kadar boğuyorsunuz. Sonra sırtüstü yere yatırıyorsunuz ve eğer ayılırsa yani uyanırsa ölümden dönmüş oluyor. Ayılmazsa da ölüyor zaten. İşte bir şaman da ancak bu tür bir deneyimden sonra ruhlar alemine gidip gelebilme yeteneği kazanacaktır. Yani bir bakıma İsa'nın da İncil'e göre çarmıhta öldürülüp 3 gün sonra diriltilmesi bu kültüre ait bir pagan geleneğidir. Ayrıca bir de totemcilikten bahsetmek lazım çünkü totemcilik hala devam ediyor ama fark etmiyoruz. Şöyle anlatayım. Çin'de totem simgesi bir bellekti. Ataların fikirleri, nasihatleri, önemli savaşlar, yaşanmış olaylar bunlar taşlara veya tahtalara kazınırdı ve bu hikayeler nesilden nesile devam ederdi. Bu korunurdu çünkü bu tarihti. Zamanla ne yapıldı? Ölmüş önemli kişiler, kahinler, savaşçılar, şehitler buna yazıldılar ve halk önemli günlerde toplanarak bu simgelerin karşısında dua etmeye başladı. Biz de benzerini bugün yapıyoruz. Şehitliklerde şehitlerimizin isimlerini mermerlere yazıyoruz ve yüzlerce ismin bulunduğu yerde, mezarlıklarda toplu halde ruhlarına fatih okuyoruz. Tıpkı eskiden kugurçaklara dua etmek, onları öpüp okşamak ve bugün bunun yerine mezarlığa ziyarete gitmek gibi. Ha bir de şaman dansından bahsetmek lazım. O kadar konuştuk, mantar yiyorlar, ot içiyorlar, dans ediyorlar, transa geçiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Şöyle... Ortaya bir ateş yakılır yani bonfire ve şamanlar bunun etrafında şarkı söyleyerek, daha doğrusu ağıt yakarak ve davul çalarak dönmeye başlıyorlar. Hem yedikleri maddelerin etkisiyle hem de tabiri caizse zikir çeker gibi bir havayla bu hareketleri yaptıkları için bir süre sonra başları dönmeye başlıyor ve muhtemelen bir şeyler görmeye başlıyorlar. Şaman bir süre sonra trans haline geçmeye başlıyor ki buna esrime diyoruz. Ve bu trans halinden sonra inanca göre bedeni terk ediyor. Ruh formuyla 5. boyuta kadar, yani Sirius'un olduğu bölgeye kadar gidiyor ve tanrılarla konuşarak kehanet almaya başlıyor. Oradan geleceği gördüğü için geri döndüğünde bize bir takım hikayeler anlatıyor. Böyle söyleyince biraz fantastik geliyor değil mi? Yani adam gerçekten de bedeni terk etmiş gibi, astral seyahat yapmış gibi veya peygamberlikte bulunmuş gibi anlıyoruz. Fakat bence olay çok basit. Anlattığımız üzere hem bir faaliyet var sürekli dönmek, madde kullanmak, sürekli ses çıkartmak. Bir süre sonra insan tabii ki bir şeyler görmeye başlayabilir veya başı döner, baygınlık geçirir. Bunlar son derece doğaldır. Öte yandan şöyle bir durum da var. Şamanın bedeni terk etmesi olayını, kıyafetlerini terk etmesi olarak da görebiliriz. Çünkü şamanların hayvan postları giydiğini biliyoruz ve bu hayvan postlarının da doğa ruhlarını temsil ettiğini biliyoruz. Yani şaman sadece kendisini değil doğa ruhlarını, tanrıyı temsil ediyordu. Ve bu dansın bir noktasında artık üstündeki kıyafeti çıkartması yani çıplaklaşması aslında bedeni bırakması ve ruhlaşması anlamına da geliyor olabilir. Çünkü hayvan postları giyinmek şamanizmin evriminden önce gelmektedir. İlkel insanlar büyük ihtimalle hayvan maskeleri ve kıyafetlerini büyük törenlerinden önce de kullanmaktaydılar. Zaten soğuktan korunmak için kürk giydiklerini biliyoruz. Aynı zamanda ayinler için çeşitli hayvan kemikleri veya kafaları kullanmış olmaları da olağandır. Peki bu kanıya nereden varıyoruz? Mağara çizimlerinden. Sibirya'daki mağara resimlerine baktığımız zaman hemen hepsinde insanların boynuzlu, hayvan kafalı veya maskeli çizilmiş olduklarını görüyoruz. Şamanlar sürekli hayvan kemikleriyle veya kafa taslarıyla gezdikleri için kültüre de bu şekilde geçtiler. Mağara duvarlarına da üniformalarıyla yani hayvan kostümleriyle resmedildiler. Gerek Sibirya'da gerekse Altaylarda yapılan çalışmalarda bizim sentor veya harpi diyebileceğimiz türden birçok çizim bulundu. Sentor yarı insan yarı at, harpi ise yarı kuş yarı insan bir varlıktır ve birçok mitolojide bu tür varlıklar bulabiliyoruz. İşte esasında bunların şaman olma ihtimali de var. Çünkü 2000 yıl sonra, 3000 yıl sonra o bölgeye gelen bir göçmen Mağara duvarlarına baktığında bunların şaman mı yoksa tanrı mı olup olmadığını anlayamayacaktır. E biz de 5000 yıllık mağara duvarlarında sürekli ejderhalar görsek herhalde böyle bir şey vardı diye düşünmeye başlayacağız. Yani bu adamlar bunu nereden uydurdu? Muhtemelen gördüler. Ha ateş üflemiyordur, tanrısal bir yeteneği falan yoktur. Ama bu tip bir varlık vardır ve millet de bundan korkmuştur. Korkmuştur ki bunu gidip mağaralara çizmiştir. İnsanın ilk yapacağı çıkarım böyle bir şey olur muhtemelen. Ve özellikle 2000 yıl önce, 3000 yıl önce henüz bilimsel mantıkla bakamıyorken mağarada böyle şeyler gördüğümüz zaman hayvan kafalı, insan vücutlu şeyler bize tanrı gibi görünecekti ve ilkel mantıkla mitolojilerimizi de böyle tasvir edecektik. Yani Mısır tanrıları esasen çok ünlü rahipler olabilirler. Veya Tevrat'ta yazdığı gibi çağ kahramanı ünlü kişilerdirler ve yarı tanrı yarı insandırlar. Buradaki yarı tanrı kavramı kafanızı karıştırmasın çünkü firavunun bile tanrı olduğuna inanıyorlardı. Veya tanrı kral figürü diye bir şey vardı. Sezar bile kendini tanrı ilan etmişti. Dolayısıyla çok ünlü bir rahibin veya savaşçının aşil veya herkül gibi tanrılaştırılması ihtimali söz konusu. Çünkü bu tip liderler büyük bir toplumu büyük felaketlerden kurtarmış veya bir yeri fethetmiş olabilirler. Ve böylece toplum tarafından tanrısal karşılanmış olabilirler. Hatırlarsanız daha önce şamanlığın esasında peygamberlik olduğunu söylemiştim ve Voltaire'in bununla alakalı şöyle bir iddiası var. Voltaire kelime benzerliğinden yola çıkarak Hindistan'daki Brahman'ın aslında İbrahim peygamber olduğunu söylüyor. Ayrıca İbrahim'in Saray veya Sara adında bir karısı var. Onun da Hindistan'daki Sarasvati olduğunu iddia ediyor. Bu Hint inanışı önce Yahudiliğe oradan da İslam'a geçmiş. Yahudiliğe nereden geçmiş? Mısır'dan. Çünkü Mısır, Hint inançlarından çok etkilenmişti ve Yahudiler de Mısır'da köleydi. Abraham'ın yani İbrahim'in Hindistan'ı terk edip öğretilerini dünyaya yaymaya çalışan sayısız Brahman rahibinden birisi olması iddiası pek de yeni bir iddia değil. Çünkü birçok kitapta Osiris'in veya Hermes'in bile esasında çok bilge rahipler oldukları fakat zamanla bilgelik tanrısı haline geldikleri söyleniyor. Antik dönemlerde Zelotlar gibi veya Esseniler gibi birçok tarikat vardı ve bu tarikatlar ajan gibi rahip yetiştiriyorlardı. Buna kanıt olarak şunları gösterebiliriz. Biz İsa'nın peygamberliğini iddia edene kadar 20 yıl boyunca ne yaptığını bilmiyoruz. 10 yaşlarındayken tapınaklara gidip rahiplerle tartışan bir çocukmuş. Fakat sonrası belli değil. Adam 20 yıl sonra geliyor ve ben kutsalım diyor. Veya Musa bir Mısırlıyı döverek öldürdükten sonra Mısır'dan kaçıyor ve 7 yıl boyunca saklanıyor. Bu saklanma esnasında ne yaptığını nereye gittiğini bilen yok. Tek bildiğimiz döndüğü zaman peygamberliğini ilan ettiği. Veya Muhammed 25 yaşındayken Hatice ile evleniyor ve sonrası yok. 40 yaşlarındayken Hira mağarasına kapandığını, saatlerce orada kaldığını ve sonrasında peygamberliğini ilan ettiğini biliyoruz. Baktığınız zaman bütün peygamberlerin kayıp birkaç yılı var ve bu kayıp yıllardan sonra bir aydınlanmayla geri dönüyorlar. Bu yüzden günümüzün şamanları yani spiritüalistleri bu adamların bir tarikat tarafından desteklendiklerini ve dini olarak eğitildiklerine inanıyorlar. Bunu Ra bilgileri gibi bir takım kitaplarda görebilirsiniz. Tabii bu tek başına yeterli olmayabilir o yüzden ritüel benzerliklerine de bakarak bu teoriyi güçlendiriyorlar. Örneğin Kabe'deki makamı İbrahim denilen ayak izinin bir benzeri Hindistan'da da vardır. Lord Vishnu Footprint yazarsanız zaten karşınıza çıkacaktır. Say say bitiremeyiz. Yani hacırı lesvet taşıdır, hubal taşıdır. Bunların hepsi Hint pagan kültürü'nün ögeleridir. Ama çok fazla kafa yakmaya gerek yok. Son bir Türk töresinden devam edelim ve videoyu bitirelim. Fuat Köprülü eski Türk yaşantısında üç büyük ayinden bahseder ve bunların hepsi içinde kurban merasimi barındıran törenlerdir. Sığır, şeylan ve yu. Sığır Avlanma törenleridir. Çünkü her erkek rüştünü ispatlamak için avlanabiliyor olmak zorundadır ve bu avlanma tanrı adına yapılır. Şeylan basitçe şölen demektir ve yu ise cenaze merasimleridir. Türkler cenazelerde de yine kurban keserlerdi ve bunu yucular yaparlardı. Yani rahipler. Türklerde kurban kanlı ve kansız olmak üzere ikiye ayrılır. Kansız kurban en basit tabiriyle bir hayvanı doğaya bırakmaktır. Yani salmaktır. Kaderine Tanrı karar versin demektir. Ve bunu ne zaman istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Yani bir törene falan gerek kalmıyor. Mesela bir erkek evladınız oldu. Çok istediğiniz bir şey gerçekleşti, başarıya ulaştı. Bunu kutlamak ve Tanrı'ya şükretmek adına doğaya bir hayvan salıyorsunuz. Ve muhtemelen birkaç günde de başka birine yem oluyor. Kanlı kurbansa öyle her zaman yapabileceğiniz bir şey değildi. Çünkü Türklerde kan kutsaldı, önemliydi. Dolayısıyla bu büyük törenlerle yapılırdı. Ve Türklerde diğer kavimlerde olmayan ayrı bir taran anlayışı vardı. Burada bütün Türk boyları bir araya toplanırlar ve 6 boy bir hayvanı 6'ya bölerek 6 parçayı sahiplenirler. Yani 6 uzun hepsine bir parça sövük veya sökük verilir. Ve bunlar aradaki hiyerarşiyi de belirler. Örneğin baş kısmını alan boyun başı çektiği bellidir. Bunlar Türkler arasında sembolik ifadelerdir. Ve ileride bir medeniyet kuracağınız zaman, bir imparatorluk, bir krallık herhangi bir şey hangi boydan, hangi uzdan geldiğinizi söylüyorsunuz. Çünkü bu ne kadar meşru olduğunuzu da kanıtlıyor. Yani liderliği ne kadar hak ettiğiniz aslında bağlı olduğunuz boyla alakalı. Örnek olarak bunu da şöyle anlatalım. Selçuklu kendisine kınığı seçmişti. Yani en büyük evladı seçmişti. Başı seçmişti. Ve böylece biz en büyük boyuz biz en önemliyiz bize itaat edilmesi lazım demişti. Daha sonra Osmanlı kınığı alamayacağı için çünkü o Selçuklu'ya ait olduğu için Kayı boyunu seçmişti. Çünkü ikinci en büyük oydu. Ve hatta daha sonra biz Kayı boyundan geliyoruz diye bunu resmileştirmek için bazı tarihçilere para vermişti. Örneğin Aşık Paşazade sırf Osmanlı'ya meşru bir tarih yazmak için iki tane ev almıştı. Bunun gibi birçok örnek var ama çok da anlatmaya gerek yok bence. En başlarda padişahlık sistemi çok oturmadığı için yani teokrasi anlayışı gelişmediği için bu tip önlemler gerekiyordu. Bir otorite sağlamak lazımdı. Ama daha sonra zaten Fatih'in İstanbul'u alması gibi şeylerle Osmanlı yeterince büyük bir imparatorluğa dönüştüğünde artık hanedanın devrilmeyeceği veya başka bir hanedanla doldurulamayacağı anlaşılmış oldu. Ve zamanla padişahlar Halifelere dönüştüler ve hatta Tanrı gibi görülmeye başlandılar. Neyse sanrı meterince konuştuk. 3 video oldu ve muhtemelen 2 saatin üzerinde bir anlatım yaptık. Birçok şeyden bahsettik. İllaki bahsetmediğim şeyler de kaldı bunun farkındayım ama anlatmadığım şeyler çok akademik, sıkıcı, ayrıntı şeyler. Bu yüzden ben daha çok bilinmesi gerektiğini düşündüğüm şeyleri anlattım. Neticede iş tarih olduğu zaman anlat anlat bitmiyor, sonu gelmiyor. Çünkü bir tarafta antik Mısır medeniyeti var kaç bin yıl hüküm sürdüler. Öteki tarafta Batı felsefesinin doğduğu yer olan Yunan medeniyeti vardı. Onun biraz yukarısında Roma İmparatorluğu vardı. Yani varoğlu var ve Türkler de bunların hepsiyle öyle veya böyle münasebet kurdular. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.